OSHO OSHO'nun öğretileri hiçbir kategoriye sokulamamaktadır. Bireysel anlam arayışından toplumun bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sosyal ve politik konulara kadar birçok şeyi kapsar. OSHO kitap yazmamıştır. Onun adıyla yayınlanan kitaplar, 35 yıl boyunca uluslararası nitelikte bir dinleyici topluluğuna yaptığı konuşmaların ses ve video kayıtlarının deşifre edilmiş halidir. Osho, Londra'da yayınlanan Sunday Times tarafından 20. yüzyılın 1000 önemli isminden biri olarak kabul edilmiş, Amerikalı yazar Tom Robbins tarafından da İsa'dan sonra gelen en tehlikeli adam olarak tanımlanmıştır. Osho, çalışmalarıyla ilgili olarak yeni bir insan türünün doğumu için gereken koşulları hazırlamaya yardımcı olduğunu söylemiştir. Bu insanı çoğunlukla Zorba Buda olarak tanımlamıştır. Hem Yunanlı zorba gibi dünyevi zevklerin hem de bir guatama budanın sessiz dinginliğinin tadını çıkaran bir kişi. Osho'nun çalışmalarının tüm yönlerinden bir iplik gibi geçmek hem doğunun zamansız bilgeliğini hem de batının teknoloji ve biliminin en yüksek potansiyelini kucaklayan bir vizyondur. Osho aynı zamanda modern yaşamın baş döndürücü hızını kabul eden bir yaklaşımla içsel dönüşüm bilimine yaptığı yenilikçi katkılarıyla tanınmıştır. Benzersiz aktif meditasyonları bedenin ve zihnin birikmiş streslerini salıvermek için tasarlanmıştır. Zira bu şekilde düşüncelerden kurtulup rahat bir meditasyon yapmak daha kolay hale gelmektedir. İnsan kendinin aynasıdır. Birey olma üzerine aforizmalar. Oşo Önsöz Her kalabalık aykırı şeylerden, farklı renklerden oluşan alacalı bir karışımdır. Ama bu karmaşık oluşum içindeki bireylerin ayırt edilemez birer öe oldukları söylenemez. Her birey özgür bir bilinçtir. Birey kalabalığın parçası haline geldiğinde bilincini yitirir. Böylece bu kolektif mekanik zihnin egemenliğine girer. Benim yaptığım şey son derece basit. Bu alacalı karışımın içinden bireyleri ayıklıyor, onlara bireyselliklerini ve itibarlarını geri veriyorum. Bu dünyada böyle kalabalıklar olsun istemiyorum. Bunların din adı altında, milliyet ya da ırk adı altında toplanmış olmaları hiç fark etmez. Kalabalıklar çirkindir ve dünyadaki en büyük suçları işlemiştir. Çünkü onların bir bilinci yoktur. Kalabalık, kolektif bir bilinçsizliktir. Bilinç insanı birey yapar. Onu rüzgarda bir başına dans eden bir çam ağacı, müthiş ihtişamı ve güzelliğiyle güneş ışığıyla aydınlanan yalnız bir dağ zirvesi, ve muhteşem kükremesi vadilerde kilometrelerce uzakta bile yankılanan yalnız bir aslan haline getirir. Daima koyunlardan oluşan kalabalığın geçmişte sarf ettiği çabaların hepsinin amacı, her bir bireyi çarktaki bir dişliğe dönüştürmeye ve onu ölü bir kalabalığın yine ölü bir parçası haline getirmeye yönelik olmuştur. İnsan ne kadar çok bilinçsiz ve davranışları, ne kadar çok bu kolektifliğin egemenliği altında olursa daha az tehlikeli olur, Böylece neredeyse tamamen zararsız biri haline gelir. Zincirlerini kırıp kölelikten kurtulmak bile aciz hale gelir. Hatta tam tersine köleliğini yani dinini, milliyetini, ırkını ve rengini yüceltmeye başlar. Bunlar kendisini köle yapan şeyler olmasına rağmen bunları yüceltir. Bir birey olarak o hiçbir kalabalığa ait değildir. Her çocuk birey olarak doğar ama bir yetişkin, nadiren birey olarak ölür. Bense ölümü... Doğumu karşılarken sahip olduğunuz masumiyetle, aynı dürüstlükle karşılamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü doğumunuzla ölümünüz arasında sürdürdüğünüz dans, yıldızlara doğru yalnız başına gerçekleştirdiğiniz bilinçli bir uzanış olarak kalmalıdır. Yalnız, ödünsüz, asi bir ruh. Asi bir ruhunuz yoksa, ruhunuz yok demektir. Başka türlü bir ruh zaten olamaz. Zihin bildiğinde buna bilgi deriz. Kalp bildiğinde buna sevgi deriz, varlık bildiğinde ise buna meditasyon deriz. Asıl olan ben kimim sorusudur. Bilmenin tek yoluysa sessiz, tetikte ve dikkatli olmaktır. Düşüncelerinizi izleyin ve onların kaybolup gitmesine izin verin. Bir gün her şeyin sessizleştiğini, geriye mırıltı halinde bile olsa tek bir düşüncenin kalmadığını göreceksiniz. Sanki zaman durmuş, her şey durmuş gibi olacak. Ve aniden uzun ama çok uzun bir rüyadan, bir kabustan uyanacaksınız. Size yardımcı olabilecek tek bir kapı vardır, o da içinizdedir. İçinize doğru dalışa geçtiğinizde, varoluşun içine dalmış olursunuz. İşte tam da o anda her şeyle muazzam bir birlik içinde olduğunuzu hissedersiniz. Artık yalnız, tek başınıza değilsinizdir. Çünkü sizden başka olan hiç kimse yoktur. Olası her türlü dışa vurumla her yöne doğru uzanan sadece siz varsınız. Ağaçta çiçek açan sizsinizdir. Beyaz bir bulutun içinde hareket eden yine siz. Okyanusun içindeki, nehrin içindeki siz. Hayvanların içinde, insanların içinde yine siz. Size yeni dogmalar, inançlar, öğretiler, ideolojiler sunmuyorum. Asla böyle bir şey yok. Benim işlevim tamamen farklı. Benim işlevim elinizdekini almak ve onun yerine hiçbir şey vermemektir. Çünkü eğer bir taşı alıp onun yerine başka bir taş koyarsam, o ilk taşı koymuş olan kişiden bile daha tehlikeli biriyim demektir. O ilk taş gitgide eskiyordu ve siz de ondan bıkmıştınız. Artık o sizi beslemiyordu. O bir taştı. Zaten sizi nasıl besleyebilirdi ki? Onu bir yük gibi sırtınıza taşıyordunuz ve o taşı artık yavaş yavaş sırtınızdan atmanızın daha iyi olacağını fark etmiş olabilirsiniz. Fakat bu seferde yeni bir taşla yeni bir balayı başlıyor. Belki bu taş doğru olandır diye düşünüyorsunuz. Ben size bir inanç sisteminin yerine bir başkasını önermiyorum. Sadece var olan inancı yıkıyorum. Benim yıkan biri olduğuma şaşabilirsiniz. Size zorla kabul ettirilen her ne varsa hepsini yok etmek istiyorum. Yıkılanın, yok edilenin yerini başka bir şeyle doldurmaya gerek yok. Yaratıcılık içsel potansiyelinizdir. Benim onu yaratmama gerek yok. Engel teşkil eden her şeyi bir kez ortadan kaldırıldı mı gelişmeye ve akmaya başlar. Kendi başınıza bir arayışa girersiniz. Çok geçmeden de güç ve yeni bir kudret kazanırsınız. Çünkü kendi başınıza gerçekleştirdiğiniz ufacık bir keşif bile size hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir mutluluk verecektir. Kendi başınıza yaptığınız sadece ufak bir keşifle tamamen farklı bir varlık haline gelirsiniz. Çünkü artık içinizde gerçek doğmuş olur. Bu sadece bir tohum olabilir. Ama ne olursa olsun artık ilk adım atılmıştır. Düşüncelerinizin kaçının kendinize ait olduğunu şöyle bir saysanız, tek bir düşüncenin bile aslında size ait olmadığını görüp şaşırırsınız. Bu düşüncelerin hepsi başka kaynaklardan gelmedir. Hepsi ödünç alınmıştır. Bunlar ya başkaları tarafından bir çöp gibi üzerinize atılmış ya da bizzat kendinizin çöp gibi yığdığınız şeylerdir. Fakat hiçbiri sizin değildir. Tek bir ölçütü aklınızdan çıkartmayın. Değerli olan tek şey bildiğiniz şeydir. Bildiğiniz şeyi yitirmemeniz mümkün değildir. Kaybe kaybedebileceğiniz ve kaybolmaması için mutlaka bir ucundan tutup asla bırakmamanız gereken hiçbir şey değerli olamaz. Onu kaybedebilir olmanız onun size ait bir deneyim olmadığını gösterir. İnsanlar benim beyin yıkadığımı söylüyor. Hayır, ben insanların beynini yıkamıyorum. Fakat onların beyinlerini temizlediğim kesin ve ben kuru temizlemeye inanıyorum. Temiz bir başlangıç yapın. Hiçbir inanış, hiçbir dogma ve hiçbir inancın olmadığı temiz bir sayfa açın. O zaman gerçeğin ne olduğunu bulma olasılığınız var. Gerçek ne Hindu, ne Müslüman, ne de Hristiyan'dır ve gerçek ne İncil'de, ne de Kur'an'da, ne de Gita'da bulunur. Bulacağınız gerçek belki şaşıracaksınız ama hiçbir yerde yazılı değildir, olamaz da. Onu yazmak imkansızdır. O kimse tarafından dile getirilmemiştir ve kimse tarafından dile getirilmeyecektir. Zihniniz daima neden ve ne için diye soruyor. Ve ne için sorusunun yanıtı olmayan şeyler sizin için yavaş yavaş değersiz hale gelmeye başlıyor. İşte sevgi de böyle değersizleşiyor. Sevginin ne amacı var ki? Sizi neye ulaştırır? Onun vasıtasıyla ne elde edersiniz? Bir tür ütopyaya ya da bir cennete ulaşabilir misiniz onunla? Elbette ki bu bakımdan sevginin hiçbir amacı anlamı yoktur. O amaçsız, anlamsızdır. Güzelliğin anlamı ne? Gün batımını izler, güzelliği karşısında serseme dönersiniz. Fakat aptalın biri size bunun anlamı nedir diye sorabilir ve siz de buna verecek yanıt bulamazsınız. Ve eğer onun bir anlamı yoksa o zaman neden gereksiz yere güzelliği övüyorsunuz? Güzel bir çiçeğin, güzel bir resmin, güzel bir müziğin, güzel bir şiirin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar bir şeyi kanıtlamak için öne sürülen savlar olmadığı gibi herhangi bir amaca ulaşma yolunda kullanılacak araçlar da değildir. Yaşamak sadece amaçsız, gereksiz olan şeylerden ibarettir. Bir kez daha tekrarlayayım. Yaşamak sadece hiçbir amacı hiçbir anlamı olmayan şeylerden ibarettir. Yani bu şeylerin hiçbir amacı yoktur. Sizi bir yere ulaştırmazlar. Onlardan bir anlam çıkartamazsınız. Başka bir deyişle yaşamak kendi içinde bir anlam taşır. Size herhangi bir tanrının krallığını vaat etmiyorum. Size hiçbir şey miras kalmayacak. Siz zaten mirasınızı aldınız. Bu miras hayatınızdır. Ona karşı sevecen ve saygılı olun. Dünyanın her yerinde çeşitli mucizeler meydana geliyor. Hiçbir zaman yaşamamış olan insanlar ölüyorlar. Fakat bu her gün oluyor. Ve birçoğu asla yaşamadığını ancak ölüm anı gelip çattığında fark edince şöyle diyor. Çok garip, hayatı ıskaladığımı ilk kez fark ediyorum. Eğer yaşıyorsanız, niçin yaşıyorsunuz? Sevmek, eğlenmek, kendinden geçmek için. Yoksa neden yaşayasınız? Yaşama saygı gösterin, saygı duyun. Yaşamdan daha kutsal, daha ilahi bir şey yoktur. Aslında varoluşun anlamı yoktur. Fakat o anlamsız da değildir. Basitçe ifade etmek gerekirse, anlamla varoluş birbirleriyle ilgisiz şeylerdir. Varoluşun erişmeye çalıştığı bir amacı yoktur. O hiçbir yere doğru gitmez. O sadece neyse odur. Anlam amaç odaklıdır. Biraz amaç, biraz başarı. Anlamı sorun haline getiren insanın zihnidir. İçinize doğan soruların hepsinin kökünde yatan neden zihindir. Zihin şeyleri oldukları gibi kabul ederek rahat edemez. Zihnin doğası böyledir. Sahte dinler zihni disipline etmeye dayalıdır. Gerçek dinin ilk işi zihni bir kenara koymaktır. Ve bu da bir bakımdan çok basittir. Disiplinler çok zordur. Zihni odaklanması için eğitmek oldukça güçtür. Çünkü o sürekli baş kaldırır. Eski alışkanlıklarına döner durur. Siz onu bir yere çekersiniz, o kaçar. Onu odaklandığınız konuya tekrar döndürürsünüz ama bir bakmışsınız başka bir şey düşünüyorsunuz ve neye odaklanmaya çalıştığınızı bile unutmuşsunuz. Bu kolay bir iş değildir. Fakat zihni bir kenara koymak çok basit bir şeydir. Hiç de zor değil. Tek yapmanız gereken izlemektir. Zihninizde her ne olup bitiyorsa müdahale etmeyin. Onu engellemeye çalışmayın. Hiçbir şey yapmayın. Çünkü yaptığınız her ne olursa olsun bir disiplin haline gelir. Hiçbir şey yapmayın. Sadece izleyin. Zihinle ilgili en garip olay, siz izleyici haline geldiğinizde onun ortadan kaybolmaya başlamasıdır. Tıpkı aydınlığın karanlığı dağıtması gibi, dikkat de zihni, onun içindeki düşünceleri ve tüm donanımını dağıtır, savuşturur. Yani meditasyon sadece dikkatli ve farkında olmaktan ibarettir. O belli olmayanı gün yüzüne çıkartır. Meditasyonun icat etmekle hiçbir ilgisi yoktur. O bir şey icat etmez, sadece orada olanı keşfeder. Peki orada olan nedir? Oraya girer ve sonsuz boşluğu öylesine güzel, öylesine sessiz, öylesine ışıklı, öylesine hoş kokulu olan o boşluğu bulursunuz. Artık Tanrı'nın kralına girmişsinizdir. Benim değişimle kutsallığa ermiş olursunuz. Ve bu alana bir kez adım attıktan sonra oradan çıktığınızda tamamen yeni bir kişi, yeni bir insan olursunuz. Artık asıl yüzünüz görülmektedir. Tüm maskeler ortadan kaybolmuştur. Aynı dünyada farklı şekilde yaşamaya başlarsınız. Aynı insanların arasındasınızdır ama tavrınız, yaklaşımınız artık farklıdır. Suyun üzerindeki bir nilüfer çiçeği gibi yaşarsınız. Suyun içinde ama kesinlikle suyun değmediği bir nilüfer. Din, içinizdeki bir nilüfer çiçeğinin keşfidir.